Ma kün al-ahtebi Muhammed Allahum. Sallu ʿalayhi Semiu'a munadi ve sellem. Munadi's salate cami'atan feharaju teala ve sellem Allahu teala ve hazretleri akhir zamanın fitnelerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Cümlemizi ve bütün ehli imanı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 Efendim ormanlardaki hayvanlar, dağların başlarındaki hayvanlar bile, kuşlar bile susuz kaldıkları zaman Allahümme lehne usate beni Adem febi şu meymuni annel Ey Allah'ım. Adem oğullarının günahkarlarına lanet et. Onların uğursuzluğu yüzünden yağmurlarımız kesildi diye beddua ederler. Onun için kurdun, kuşun lanet ve bedduasını almak da var. Amma velakin Allah'ın dinini öğrenerek Allah'ın ilmine çalışarak, sizin gibi bu sohbetlere gelerek, ayet-hadis dinleyerek, ilim meclisinde oturarak, işte bizlerinde bu hadis-i şeriflerle sizi efendim sohbetlerde e, faydalandırmamız gibi bu salih ameller de inşallah denizdeki balıkların bile duasına ve istiğfarına sebep olur. وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُوا لَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَدَّى الْحِيْتَانِ فِي bahr. Muhammed Mustafa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 Hocam da yeni öldü ya diyor moralim bozuldu yani. Evet. Ondan sonra ölen 4 ay 10 gün iddet bekliyor değil mi? Boşanan vel mutallakatun yeterabasn bi enfusihinne Boşanan kadınlar 3 ay müddeti. ayetle sabit. Ve'l-lezine yufawnu minkum yezerun ezva cen yeterabasn bi Vefat eden kocaları vefat eden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 Namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdım. Eee fekharactu ilel mescidi. İşte mescide çıktım. Safıta yerimi aldım. Fa sallay cumae Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldım. Ne bahtiyarlık be. Ne saadet ya. Kainatın efendisi imam yani. Şu kadar bir cemaat ya var ya yok yani. Çok büyük bir saadet. Namazı kıldım diyor.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 Fekal yelzem kullu insanin musallahu buyurdu ki herkes namaz kıldığı yerde sabit kalsın. Kimse kalkmasın. Buyurdu. Zummaqale al tedrun limajamatukum sonra buyurdu ki sizi niye topladım biliyor musunuz? Sordu. Kalu Allahu ve resuluhu a'lem. Sahabe-i dediler.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 liraghbatin wala vela lirahbatin walakin jemaatukum li'anna tamim ad-dariya kana rajulan nasraniyan fajaa'a wa e aslama wa hadathani hadithan wafaq alladhi kuntu uhaddithukum bihi 'anil masiih ad-dajjal becci bir beklenti için toplamadım bir şey istediğim için toplamadım bir şeyden korktuğum da hani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 Denize çıktılar. Adamın ömrü denizde geçmiş. Ona soruyorlar, diyorlar senin ne aceb mağara'yı temin elbihar. Bu kadar denizlerde gezdin, denizde gördüğün en acayip şeyi anlatır mısın? Dedi selametim inhu. Bu kadar denizde kaldım şimdi sağ duruyorum ya bundan acayip bir şey görmedim dedi yani. <Gülüyor> Doğru dedi yani. Çünkü hakikaten başladım mı kabarma, şey etme, yüzme bilsen de. Efendim ne bilsen de boş yani. Hele bir de okyanus gibi denizleri açıldıysan sahilden uzak zor. hoca bindi denize, gemiye efendim, Nahiv de çok alim, Nahiv alimi tabii e, kaptana hava atacak yani. Hocaya. O zaman hocalık para ediyordu. Şimdi para etmez yani. Efendim, kaptana dedi ki işte, e, Nahiv ilmi bilir misin? dedi. Kaptan dedi, la hoca efendi ben bilmem dedi yani. Ben cahilim dedim. Zehben-i <gülüyor> ömrünün yarısı boşa gitmiş. Vah yazık falan var. Neyse biraz gitti. Hava patladı yani. Deniz bir patlayınca alabora olmak üzere hocamendiye tarifu sibahate dedi. Yüzebilir misin dedi? Kela dedi. Bilmem dedi dedi. Zehebe kullu umrık. Ömrünün tamamı gitti. Şimdi ne yapacağız dedi. Onun için denizin işi belli olmaz. Hava patladı. Erzak almışlar. Ne kadar gider? 10 gün. E, bir ay denizden çıkamadılar.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 efendim e, adaya bir e, adaya sığındık fedehalu adaya indik diyor Müslim bu ha hikaye değil hadis sahih-i Müslim indik diyor e, adaya girer girmez feleqeu dabtun ehlebu girer girmez bir hayvan çıktı karşımıza çok kıllı kılları da sert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 Ama bu hepten papağan gibi değil. Papağan ne öğretirsen onu konuşuyor. Bu istediğini konuşuyor yani. Bu da ayette var tabi ama Dehabbetül Arz'ın o olduğu bir rivayet olarak bu arada parantez açıyorum yani. Çünkü Dehabbetül Arz konusunu özel bir bapta işleyeceğiz. Ama Abdullah İbn-i bu. Ayette var istihazı billahı. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة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 Allah işte onları bir ay denizde sallandı sallandırdı o adaya yolladı onları. O ceçşhase karşılarına çıktı o mahluk. Ne diyor onlara? Manastırda bir adam var. Çok yanıp yıkılıyor sizin için. Tam talakna şira'an bize diyor. Lemasenmetlene raculan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 Koştuk. Hatta دخلنا <gülüyor> manastıra girdik. Fe ve ma Bir de bakarız ki bir insan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 mahluktan cesas eden ben kim olduğumu ne soruyorsunuz? Fa'hibruni men siz ne ne işsiniz dedi ya. Siz bana bir söyleyin bakalım. Kendinden bahsetmeden önce onları konuşturuyor. Kalu nahnu yunaasib min arab biz dedik ki biz Arap milletiyiz. Arap milletinden bir takım insanlarız. Rakip nafise fine'tin bahriyetin de gemiye bindik bir işlerimiz için denize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 Taberiye gölü hadislerde de çok geçer yani. Çünkü mevcut Mecüc zaten e, onu içecekler tabağa ben bitecek. <gülüyor> gölün başına geldi mi başı içecek, sonuna gelene su kalmayacak yani. mevcut mevcut bir de o bela var. Onları da okuyacağız yine önümüzde o ders. Taberiye gölünün durumu nedir? Helfiya <gülüyor> maa onda su var mı dedi. Halu yekezire dülmaa oho gölün suyu bol dedik. Kale maine maa yuşig yakında suyu gider dedi.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 Denen bir yer var, Şam eyaletinin Kıble yönünde. Şu anda mevcut, Zugar. Orada bir göze var. Zugar gözesinin durumu ne? Helfi aynı <gülüyor> maun, hel aynı. Opınarda sular var mı? Oranın ahalisi o pınarın suyuyla ekin biçim yapıyor mu? Kullani mimma ya? Suları bol, oranın suyundan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 Taybe dedi ya şeytan diyor. Deccal Taybe diye Mekke ile Taybe. Efendimiz hazihi Taybe böyle vuruyor. Taybe burası, Taybe burası diyor. Burası. Yani Medine demek istiyor. Buraya giremeyecek. Ondan sonra İlahel kuntuhaddestukum Ben size bunları daha bu temimi dâri gelmeden, Deccalı görmeden anlatmış mıydım diyor. Sahabeye soruyor. Kâlen ne'am.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 Bu hadis Müslim'de, Ebû Davud'da, Tirmizi, hep hadis kaynaklarında var. Şimdi maalesef çok da büyük alim, ismini vermiyorum tabii ismini vermeyince de şu anda sağ. Bu sefer de o ona dedi diyorlar, bu buna dedi diyorlar. Ya yani Türkiye'nin en büyük alimlerinden şu anda herkesin fetva sorduğu adamlardan birisi. Ben kendisine çok hürmetim var idi fakat bu hadisi inkar etti. Yani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 40 arşın, katırın iki kulağının arası 40 arşın. Böyle bir katıra binerek gelecek. Fevvala var ya, katırın üstüne de ne koyuyor? Minberem <gülüyor> minnuhas, kurşundan bir minber. Ve <gülüyor> kudurlay, o da üstüne oturmuş. Öte tipe o kaba elülcin, bütün cinler onun peşinde. Zaten cinlerin ekserisi kafirdirler. Bütün cinler de onun peşinde.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 Sizden fazla nüfusları var. Dünya halkından fazla nüfusları var. Bunlar dünyada mı? Dünyada, başka bir gezegende değil. Çünkü başka gezegene Zülkarneyn gitmedi ki. Zülkarneyn'in gittiği yer Hatta Güneşin batısına doğru gitti gitti gitti İşte orada Yecüc Mecüc'le karşılaştı. Bazı kabileler, insanlar orada şikahte geldiler.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 Ondan sonra bir takım insanlar Allah muhafaza etsin hem de çok kalabalık insan grupları Hazreti Mehdi döneminde dünyaya iman geldikten sonra Hz. Mehdi bayağı fetihler dedik Venediklere, Vatikanlara her yere camiler dünyaya iman getirdikten sonra Deccal'ın çıktığı o kırk gün o kırk gün zarfında dünya fitneye boğuldu ama bir gün bir sene gibi uzun geldiği hadis-i şeriflerde zikrettiğimiz geçen derslerde bahsettiğimiz o dönemde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 Hızır Aşam dedi ben seni imtihan ettim üç da kaybettin dedi. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ya dur hele. E Durun buru yok. Üç kere ben sana dedim ki karışma işime sen hani karışıyorsun, dayanamıyorsun. Şimdi sana bu duvarın hikayesini anlatayım dediği zaman Muhammed ve kan fil ve kan ve Bu duvar iki yetim çocuğun. Bunun altında da gömü var para, hazine var.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 Bu cemaatimizin geçmişlerinden hepsini Ervahücüm kelime-i şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resul. Hediyemizi dağlar gibi rahmetler olarak kabirlerine insal eyle. Azapları varsa defurufu izale eyle. Kelime-i şahadet hürmetine ya rabbel alemin. Cemaatlerimizden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 bu kelimeye imandan ve bunun gereğince amel etmekten dünyada ahirette bizi mahrum eyleme. Ya Rabbel'in ruhları için el Fatiha.